Peygamber Efendimiz gitmek üzere ayağa kalktı. Ey Ebu Eyüp, yarında sen bize gel buyurdu. Malum olduğu üzere Efendimiz kendisine bir iyilik yapana mutlaka karşılık vermek isterdi. Rasul-i Ekrem'in bu davetini Ebu Eyüp işitmemişti. Hazreti Ömer daveti tekrar etti. Ertesi gün Ebu Eyüp de Peygamberimiz Efendimiz'e geldi. Peygamberimiz Ebu Eyüp'ü çok sevdiğinden ona hediyeler verdi. Ee... Uykunuz gelmedi mi sizin? Sabaha kadar biz okusak sen anlatsan dinleriz babaanneciğim. Ama siz gece namazına kalkacaksınız. Biz izin isteyelim. Öyleyse bize Allah rahatlık versin. Bize vermesin mi? Fazla rahat olursanız gece kalkabilir misiniz? Mantıya sarımsakta koyayım mı? Koy anne ben severim. Babaanne, dinimizde sarımsağın ölçüsünü biliyor musun? Ee, sen sormasaydın da ben söyleyecektim. Akşam uzun uzun Ebu Eyüp el-Ensari Hazretlerinden söz etmiştik. Sarımsak meselesi de onunla ilgili. Biliyor musunuz? Anlayamadım. Ebu Eyüp Hazretleri anlatıyor. Bir gün gene Efendimiz'e yemek hazırlamış, lezzetini getirmek amacıyla sarımsakta koymuştuk. Fakat Peygamberimiz o yemeğe elini bile sürmemiş diyor. Ebu Eyüp merak etmiş, acaba dinimizde sarımsak yemek haram mıdır diye sormuş. Hazreti Peygamber hayır demiş, haram değildir, yalnız ben hoşlanmıyorum buyurmuş. Bunun üzerine Ebu Eyüp bir daha sarımsak yememeye karar vermiş ama sebebini sormadan da edememiş. Acaba niçin sarımsak hoşunuza gitmiyor deyince Fahri Alem Efendimiz sebebini şöyle açıklamış. Ey Ebu Eyyub demiş ben sizin herhangi biriniz gibi değilim. Bana her zaman Cebrail Aleyhisselam vahiy getiriyor. Korkarım ki böyle kokusu çirkin olan şeylerle onu rahatsız etmeyeyim. Çünkü Cebrail Aleyhisselam bunlardan rahatsız olur buyurmuş. O zaman bugün mantıyı sarımsaksız yiyeceğiz olur mu anneciğim? Neden olmasın kızım? hala olur. Baba anne galiba sarımsak pişirerek yemek ayrıca faydalıymış. Ee, bilemiyorum yavrum. Ha. Sahi, okul nasıl geçti bugün? Anlatmadınız. İdare ediyoruz baban. Boş ver. Anneciğim galiba kokularla ilgili şöyle bir mesele de vardı. Güzel koku meleklerin, çirkin kokuysa şeytanın gıdasıymış Na ben de bir yerde okumuştum kızım. Aa, babam geldi galiba. Ben açarım anne. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Eh, hoş bulduk. Hoş... Aferin. Selam vermeyi unuttum. Selamünaleyküm. Selam. Hayırdır oğlum? Biraz huzursuz görünüyoruz eh, İzin verirseniz namazımı kılayım daha sonra sohbetinize benle katılırım. Ne tabii. Vakit geçmek üzere. Namaz insanı dinlendirir. Hele gereği gibi kılınabilirse. Hazreti Ali'nin ayağına saplanan okkun namaza durunca çıkartmışlar ve acı duymamış. Ebu Eyüp de normalde evdekilerin fazla konuşmasından, gürültüden hoşlanmazmış. Fakat namaza durduğunda çevresinden tamamıyla koparmış. Evdeki konuşmaları, gürültüyü hiç duymazmış. Hatta, hatta bir defa mescitte namaz kılarken mescidin duvarı yıkılmış da haberi bile olmamış. Namaza durunca sanki ölü gibi oluyorlar demek. Ölüm nedir ki oğlum? Dünyadan çekilip Allah'a gitmek değil mi? Namazda dünya işlerinden sıyrılıp Allah'a yönelmek. ...Allah'la konuşmaktır. Ne güzel. Namaz müminin miracıymış değil mi babaanne? Evet yavrum. Namaz müminlere miraç hediyesidir. Ebu Eyüp namazı çok severmiş. Peygamberimizin vefatından sonra biliyorsunuz... ...İslam düşmanları çeşitli fitneler çıkarmışlar. O fitne dönemlerinde... mescidine Nebevidi imanlık görevini Ebu Eyüp yapmış. Fitne olaylarına da katıyen karışmamış. Sadece Allah için cihadı teşvik etmiş... Şehitliğin önemini çok iyi kavramış İslam adına peygamberimiz tarafından yapılan bütün savaşlara katılmış Efendimizden sonra İslam halifelerinin seferlerinde bulunmuş Hazreti Osman devrinde çıkan fitne ve fesat hareketlerine karışmamış Hazreti Ali döneminde ise fitneye bulaşmamış Ancak haricilere karşı yapılan savaşta Hazreti Ali'nin kumandanları arasında yer almıştı Baba fitne ne demek? Evet kızım şu sözlüğü uzatı versene bana Peki baba Buyur. Evet, sağ ol. Evet, e, bak e, lügatta birçok anlamı var. Fitne, insanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya hak ve hakikatten saptıracak şey. Muharebe, azdırma, karışıklık, ara bozma, dedikodu, küfür e, ve devam ediyor. Bize bu kadarı yeter. Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkan fitne... Müslümanların arasını bozmak için yapılan her türlü bozgunculuk, dedikodu, yalan haber ve sonuçta Müslümanlar arasında kavga çıkarılmasına fitne denir. Esasen insanı Allah'tan, Allah emrinden uzaklaştıran her şey fitnedir biliyor musunuz? İnsanı Allah'tan uzaklaştıran mal ve evlat da fitne olarak ifade ediliyor. Öyle değil mi o? Evet anne sözlükte de geçiyorum. Peki fitneyi kim çıkarmış? Bu konu derin bir konu oğlum. Ama şu kadarını bil yeter, fitneyi İslam'a düşman olanlar çıkarmış. Abdullah Ne Sebe denilen Yemenli bir Yahudi, güya Müslüman olmuş. Ama asıl amacı Müslüman görünüp, Müslümanların arasını bozmakmış. Sonunda bunu başarmış. İmam Şafii Hazretlerine soruyorlar o zamanın fitnesinden. O ise Allah o günün kanlarına ellerimizi bulaştırmalı. Biz niye şimdi dilimizi bulaştıralım diye buyuruyor. Tamam şimdi Ebu Eyyub'un İstanbul'a nasıl geldiğini öğrenebilir miyiz? O zaman uçak ve otomobil olmadığına göre at veya deve sırtında gelmiştir herhalde. Onu sormarım akılla niçin gelmiş yani? Eyüp Sultan'daki hoca efendiyle konuşurken söylemişti ama. Ee, i̇zin verir misin anne? Bir kere önce şunu bilmeli. Ebu Eyyub Hazretleri cihat ve mücadele fikrinin devamlı savunucusudur. Cihat ve mücadeleyi bırakmanın Müslümanlara büyük felaketler getireceğine inanır. Bu sebeple peygamberimiz devrindeki savaşlara katıldığı gibi... ...daha sonra Mısır, Suriye, Filistin ve Kıbrıs seferlerinde de bulunmuştur. O zaman bu seferlerde gemi de kullanmışlar. Evet, İstanbul kuşatmalarına gelen İslam orduları gemi de kullanmışlar. Ama ordunun bir kolu da karadan gelmiş. Evet, yemek hazır. Buyurmaz mısınız? Hadi buyurun, sofrada devam ederiz. Yavrum bana şu tabağı uzatır mısın biraz da baba. Sağ Hani peygamberimizin İstanbul'la ilgili bir hadisi vardı Dur ben biliyorum İstanbul mutlaka fethedilecektir ee, İstanbul mutlaka fethedilecek ee, Onu fetheden komutan ve askerlere ne mutlu Tamam şöyle Onu fetheden komutan ne güzel komutan Onu fetheden asker ne güzel asker Aferin bu yardımlaşmanızı unutmayacağım Ne güzel beraberce ifade etmiş oldunuz Teşekkür ederim babacığım <gülüyor> İşte bu hadisi de esas alarak yapılan İstanbul kuşatmalarında Ebu Eyyub'un büyük katkıları vardır O sadece cihadı teşvik etmekle kalmamış 80 yaşlarında olduğu halde Çöller, vadiler, dereler, ıssız dağlar Uçsuz bucaksız ovalar aşarak İstanbul önlerine gelmiştir Kuşatma sırasında hastalığı şiddetlenip yatağa düşer İstanbul önlerine gelmeden hasta değil miymiş? Hastaymış oldum ama orduya moral vermek ve şehitlik peşinde olmak için hastalığını aldırmadan yollara düşmüş. Muhasarada çok cesur ve atakmış. Bir ayeti kerimeyi hatırlatarak kendisini tehlikeye atmanın yanlış olduğunu söylemişler. Baba ayeti hatırlayabiliyor musun? Ee, bakayım evet hatırladım mealen şöyleydi. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Esasen savaş zaten tehlike demek değil midir baba? Elbette tehlikedir oğlum ama Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri bu ayetin tefsirini yapıyor. Diyor ki bu ayet İslam fetihlerinin dalga dalga yayıldığı, Müslümanların dünya imkanlarının arttığı günlerde nazil olmuştu. Yani burada Allah dünya nimetlerine kanıp, Allah yolunda cihadı terk ederek kendinizi tehlikeye atmayın diyordu. Asıl tehlike ebedi hayattadır değil mi? Dünya geçici olduğuna göre dünyanın tehlikeleri de geçicidir. Ahiret hayatı ebedidir. Rabbim bizlere de şehitlik nasip etsin. Amin. Amin. Galiba en kesin kurtuluş yolu şehit olmak baba. Şehit olmak için de devamlı Allah için cihad içinde bulunmak gerek. Ebu Eyyub hazretleri de şehit olmuştur. Hastalığına bakmadan cihada koşmuştur. Savaş alanında can vermiştir. Vefat edeceği gece kendisine vasiyeti sorulmuş. Ordu komutanına şöyle demiş. Sizler için önemli olan şeylerin artık benim için değeri yoktur. Şu kadar var ki peygamberimizden İstanbul surlarının yakınına salih bir kimsenin defn işittim. Umarım ki o salih kimse ben olayım. Bu sebeple öldükten sonra beni yıkayınız. Sonra da İslam ordusunun ilerleyebileceği en ileri noktaya götürüp defnediniz. Evet, e, gelin şimdi ertesi gün olanları tarihin dilinden dinleyelim çocuklar. O dönem Karşıya bak arasında neler oluyor öyle? Taput değil mi o? Yeni bir silah mı acaba? Yok canım, büyüklerinden biri ölmüş galiba. Ama tabutla surlara saldırmanın anlamı ne? Gerçekten bu tarafa geliyorlar. Silah başına! Vurdular! Tekfurumuza haber verelim. Yüce imparatorum, Müslümanlar bir tabutla surlara saldırıyor... Hemen casus gönderip olayı öğrenin. Öğrendik imparatorum, büyüklerinden biri ölmüş. Gidin Müslümanların kumandanına şunu söyleyin. Hiç insan ulularından biri vefat eder de naaşını düşman toprağına gömer mi? Onlar çekilir çekilmez ben toprağıma defnettikleri büyüklerinin cesedini çıkartır vahşi hayvanlara yediririm. Fakat daha sonra Müslüman kumandanıyla Bizans İmparatoru arasında anlaşma yapılır. İmparator tahrip ve imha etmek istediği Ebu Eyyub'a ait kabri korumaya söz verir. Bir zaman geceleri burada kandil yaktırır. Buhari şarihlerinden aynı yaşadığı devirde Ebu Eyyub'a ait kabrin korunduğunu bildirir. Bizanslar yüzyıllarca bu kabri korumuşlar. Ziyaretgah yapmışlardır. Türbedeki kısmet kuyusu var ya o kuyunun suyu akıl ve astım hastalıklarının şifa niyetiyle uzun yıllar dağıtılmış. Latinlerin İstanbul'u istila ve tahrip edişlerine kadar Ebu Eyyub Hazretlerinin mezarı Bizanslılarca korunmuş, ziyaret edilmiş, kıtlık ve darlık zamanlarında iltica edilen kutsal bir yer olmuştur. Latin istilasında Ortodokslara ait pek çok yer yıkıldığı gibi Ebu Eyyub Hazretlerinin kabride tahrip edilmiş ve zamanla da kaybolmuş. Oradaki hocaefendi türbenin ve caminin Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldığını söylemişti değil mi baba? Evet oğlum. Ee, gel istersen İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesinden sonra... ...Ebu Eyyub'un kabrinin nasıl bulunduğunu şu kitaptan okuyalım. Okur musun? Okuyum baba. Yine bir defa Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretlerinin ziyaretine gitti. Sohbet sırasında bir ara... Hocam, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden mihmandar-ı Resulullah olan Ebu eyyub Ensari'nin mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica ederim. Şu karşıki yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum. Orada olmalıdır. Derhal padişahla oraya gittiler. Settin hazretleri orada bulunan çınar dallarından iki dal aldı. Birini bir tarafa, diğerini az öteye dikti ve buyurdu ki... Bu iki dal arası Ebu Eyyub'un kabridir. Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin'in in söylediğine inandıysa da... ...hiç şüphesi kalmasın istiyordu. O gece silahtarına şöyle dedi... Gidin, Akşemseddin'in diktiği çınar dalların ortasına... ...şu yüzüğümü gömün ve o dalları yirmişer adım güney tarafına çekin. Silahtar isteneni yaptı. Sabah olunca Fatih... Ahşemsettin'den kabrin yerini tekrar belirlemesini istedi. Oraya gittiler. Ahşemsettin silahların diktiği dalların olduğu yere hiç bakmayarak doğruca gidip kabrin olduğu yerde durdu. Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halet'in kabri burasıdır. Silahlara Sultan Hazretlerinin yüzüğünü çıkarıp kendisine teslim edin. Kalbimde şu anda hiç şüphe kalmadı. Ama tam inanmam için bir alamet daha gösterir misiniz? Kabrin baş tarafından bir metre kazılınca, Üzerinde İbranice bu Halit bin Zeyd'in kabridir yazılı bir taş çıkacak. Kazdılar, Akşemsettin'in dediği gibi çıktı. Bu hali gören Sultan Fatih'in vücudunu bir titreme aldı. Neredeyse yerlere kapanacaktı. Akşemsettin nasıl öyle kolayca buldu Baba. Akşemsettin bir velidir kızım. Keşif ehlidir, keramet sahibidir. Allah dostudur yani. Dostu Allah olanın sırtı yere gelmez. Bu birkaç satır kaldı. Oku oğlum. Fatih buna çok sevinmişti. İstanbul'un fethine sevindiğimden çok böyle keşif ehli ve keramet sahibi olan Akşemseddinin yanında bulunmaya seviniyorum. Silah ağa Akşemsettin'e emrederseniz çınar dallarını kabrin baş ve ayak ucuna dikeyim deyince... Akşemseddin onun da gönlünü aldı. O dallar da orada... ...senin hatıran olsun. Fatih Sultan Mehmet Han... ...Ebu Eyyub Erlensar'ın kabrı şerifinin... ...üzerine bir türbe ve... ...Akşemsettin ile öğrencilerine odalar yaptırdı. Bir de camiyi şerif bina ettirdi. Akşemsettin aynı zamanda... ...büyük bir alimmiş baba. Öğretmenimiz anlatmıştı. Pastörden 400 yıl önce mikrobu keşfetmiş... ...Maddetül Hayat ve Tıp adlı eserinde hastalık sebebi olan çok küçük canlılardan söz etmiş. Aynı zamanda ilk kanser araştırıcısıymış. Hafta sonunda beni de götürür müsünüz? Bir daha gidelim. Ebu Eyyübel Ensari Hazretlerini ziyaret ederim. O cennetle müjdelenecek kadar Allah davasında samimi ve gayretliymiş. Peygamberimizi korumak için canını siper etmiş misafir etmiş acaba biz şu anda Ebu Eyyub hazretlerini gereği gibi misafir edebiliyor muyuz Ahsı var peygamber efendimiz şöyle buyurur Esabımdan birisi eceliyle herhangi bir beldede vefat eder de o beldeye gömülürse yarın kıyamet günü o belde sakinlerinin önderi sancaktarı ve rehberi olarak haşrondur. demek onun için Osmanlı hükümdarları orada kılıç kuşanır ...sancağı orada muhafaza ederlerdi. Türbede sancak da vardı baba. O sadece sancak kılıfı oğlum. Daha önce savaşlarda en önde götürülen sancak-ı şerif... ...Ebu Eyyub hazretlerinin türbesinde saklanır... ...sefer zamanı oradan alınarak savaşa gidilirdi. Ama beni işitmediniz. Neden? Hafta sonunda beni de götürür müsünüz dedim. <Gülüyor> i̇nşallah, inşallah. ...herkes abdestli mi? Orada abdest alsak olmaz mı? Yola abdestli çıksak... ...gerekirse orada tekrar alsak daha iyi olmaz mı? Çocuklar... ...bugün Ebu Eyyub Hazretlerini tanıyarak... ...kabrini ziyarete gidiyoruz ona göre... ...ama ne yapacağınızı biliyor musunuz? Geçen hafta gittiğinizde siz sadece dolaşmıştınız... ...ne yapmamız gerektiğini söylememiştiniz ki... ...kabir ziyareti müstahap... ...ancak temiz olarak yapılması gerekiyor... ...abdestli... ...gusüllü bulunmak gerekiyor yani... Anlayın işte canım Anlıyoruz babacığım Aferin kızım. Sonra kabirde yatan ölünün halini düşünüp tefekkür edilmeli Ölümün bir gün bize de geleceği hatırlanmalı Belki biraz duygulanıp ağlamalı Eğer kerahat vakti değilse Ve yanında da cami veya mescid varsa Allah rızası için namaz kılmalı Siz kılmıştınız hatırladım Kabre hatta bütün kabirlere Dirilere selam verir gibi selam vermelidir Peygamber efendimiz öyle yaparmış Müminler karargahında olanlar... ...Allah'ın selamı üzerinize olsun. Biz de inşallah... ...güzel bir sonla sizlere kavuşacağız. Kendim ve sizler için... ...Allah'tan iyilikler dilerim dermiş. Kur'an-ı Kerim de götürelim. O zaman Kur'an da okunabilir belki. Aferin. Kur'an okunmalı. Bilhassa Yasin ve Tebareke sureleri. Daldın babaanne. Evet anne. Pek uzakta gittin galiba. Evet oğlum. Evet çok çok uzaklara... ...çok uzaklara... ...ta çocukluğuma gittim... İşte şunlar kadardı... Yani benim kadar mıydın babaanne? Evet kızım senin kadardım... ...Rahmetli babamla Eyüp'e gidecektik... ...Ebu Eyüp hazretlerini ziyaret edecektik... ...yanılmıyorsam bir... ...bir Ramazan günüydü... ...Ramazan bayramıydı... ...Rahmetli babam müderristti yani... ...o zamanın üniversitesinde ders veriyordu... ...bana o gün... Türbe ve kabir ziyaretleriyle alakalı öyle güzel şeyler anlattı ki. Sanki daha dün gibi kulağımdadır. Müdür isteden neler anlattı? Sen de bize anlatır mısın babaanne? Elbette. Anne? Elbette anlatırım yavrum. Yalnız siz de çok dikkatle dinleyeceğinizi... ...hiçbir zaman unutmayacağınıza söz verin. Söz. <gülüyor> Peki. Allah nur içinde yatırsın. Makamı cennet olsun rahmetli babam. Gel kızım. Gel şöyle yanıma otur. Sana bugün gideceğimiz yer hakkında bazı bilgiler vereyim de öyle gidelim diyerek söze başladı. Bugün ziyaretine gideceğimiz Hazreti Halit Ebu Eyüp el-Ensari sıradan biri değildir. Peygamberimizin en yakınlarındandır. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katılmıştır. En sonunda İstanbul'u fethi için gelen orduya katılmış, Allah yolunda can vermiştir. Ama o ölü değildir, Manel hayattadır. Çünkü peygamberler, sahabeler, Allah'ın sevgili kulları ve Allah'ın yolunda ölenlere de ölü denmez, denemez. Çünkü çünkü onlar ölü değil, diridirler. Fakat biz anlayamayız. Anne, Hı -hı. yanılmıyorsam, esaizu billah, velate kullu limen yukte lofi sevilillahi emvat ayeti bunu anlatıyor olacak. Hı -hı. Sonra kızım dedi. Peygamberlerin, eshab kiramın, evliyanın bizim dualarımıza ihtiyaçları yoktur. Bizim dualarımıza bizim gibilerin ihtiyacı vardır. Allah'ın sevgili bir kulunun mezarına yaklaşırken edebe son derece riayet etmeli. Diriyken hürmet duyduğum birinin çenesinin dibine sokulmak nasıl edebe uygun değilse, manen, diri ve hayatta bulunan o mübareklerin de ayak ucuna 3-4 metre kadar yaklaşılarak durulur. Hürmetle ayakta önce bir Fatiha, on bir ihlas-ı şerif okunur. Evvela peygamberimizin sonra şu mübarek zatın ruhuna hediye eyledim. Ya Rabbi şu mübarek zat hakkı için ben günahkar kulunu affeyle. Olmasını arzu ettiğim dileklerimi hayırlıysa bana nasip eyle diye dua yapılır. Eller gene yüze sürülür sonra üç beş adım geri geri gidilerek huzurdan çıkılır. Yani babaanne dua ederken o bir şey istemeyecek miyiz? Hayır yavrum, hayır. O mübarek zat hürmetini Allah'tan isteyeceğiz. Sana başka neler anlattı mı deriz deden babaanne? Sonra, sonra bana dedi ki... Bak kızım, şimdi Hazreti Ebu Eyyub Efendimiz'in evi orada bulunsa... ...kendisi de maddi olarak hayatta olsa... ...insanlar ziyaret için birbirlerini çiğnemezler mi? Gitsek... Peygamberimizi gören gözleri görsek de, şu mübarek zat bizim için Allah'a dua ediverse, dileklerimiz kabul olsa diye. Biz bu zatları Allah'a bizden daha yakın oldukları için, yani Allah için ziyaret ederiz. Onlar da bizim ziyaretimizi görüp, hediyemizi, yani bir Fatiha, on bir ihlasımızı alıp, ellerini açarak, Ey Allah'ım, şu kulun senin rızanı kazanmak için buraya geldi. Sen onu günahlarından temizliği ver. Hayırlı dileklerini ver ya Rabbi diye aracı olur. Bizim için dua ve niyazda bulunurlar. Hazreti Ömer Efendimiz bile halifeliğinde bir yağmur duasına çıktığında doğrudan Allah'ım bize yağmur ihsan demedi de ey Allah'ım içimizdeki peygamberimizin amcası hakkı için bize yağmur gönder diye dua etti. Anne sözünü <gülüyor> kesmiş olmayayım ama Peygamberimiz Veysel Karani Hazretleri hakkında ''Eğer onu bulursanız kendinizin Allah tarafından affolunması için ona dua ettirin.'' buyurmuştu. Hmm, sonra oğlum, sonra rahmetli babam, ''Türbe ziyaretleri için ileri geri konuşanlar bu zamanlarda hayli çoğaldı. Kaydesince yapılırsa türbe ziyareti manen çok faydalıdır. Bazıları türbeye kurban adamış, kurban kesiyor, olmaz, bu olmaz. Kurban yalnız Allah için, Allah rızası için kesilir.'' Ondan meydana gelen sevap... ...türbedeki zatın ruhuna... ...veya veya herhangi bir ölünün ruhuna hediye edilir. Bazıları kurban olarak horoz adayıp kesiyorlarmış anne. Ha, onu da söyledi rahmet, söyledi. Horoz kurban etmek Yahudi adetidir... Mum yakmak, mum adamak Hristiyan adetidir. Bez bağlamak, etrafında dönmek şamanizm adetidir. Bunlar İslamiyet'te yoktur derdi. Sonra kurban etleri. Ha, kurban, etleri. kurban etlerini de mutlaka çok iyi bilinen... ...cidden muhtaç cehallere vermek... ...en az kurban kesmek kadar mühimdir demişti. Rahmetli müderris dedem. Bugünkü durumlara iyi ki yetişmemiş yoksa ne kadar üzülürdü. Evet, evet ya oğlum. Bir çok kimse görmüştüm. Koltuğunun altında bir horozla gelmiş. Sözde onu kurban edecekmiş. Bunlar Yahudi desem değiller. Çünkü Ebu Eyyub'u ziyarete geliyorlar. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e hidayet versin evladım. Bizim ve bütün ümmeti Muhammed'in ziyaretlerini kabul etsin. Eee çocuklar hadi bakalım. Şimdi Allah rızası için Allah'ın sevgilisi peygamberimizin arkadaşını ziyarete gidiyoruz. Kim bilir bizim için... Bizim aklımıza bile gelmeyen ne güzel dualar edecektir. karşıda yan yana iki minare var ya işte orada biliyoruz sana soran var mı affedersin canım uzattınız ama peygamberimizin arkadaşlarından birinin kabrini ziyarete gidiyorsunuz ve kabalık yapıyorsunuz hiç yakışıyor mu ama baba hep ablam yapıyor hemen karışıyor seni desteklemek istemiştim ölçülü ol oğlum boşuna çabalama çırpındıkça batıyorsun ama baba Haliç köprüsünün üzerindeyiz değil mi baba evet kızım Köprüyü geçince de sağa döneceğiz Anadolu yakasından gelince köprüyü geçip sağa dönüyoruz Rumeli yakasından gelirsek köprünün altından geçeriz değil mi baba? Biz de biliyoruz Evet çocuklar tamam Şimdi tartışmayı bırakın da içinizden bildiğiniz duaları okumaya başlayın Dilinizi boş sözlerle meşgul edeceğinize dua okusanız daha iyi olmaz mı? Olur, Olur tabii Hadi öylese hep beraber okuyoruz Babaannem hiç konuşuyor mu? Güvercinlere bak baba ne kadar da çok Bak karşıda leylek de var Herkesin abdesti var mı? Var, var. Önce türbeyi görelim Fatiha e okuyacağız değil mi baba? Evet oğlum bir Fatiha on bir ihlas okuyacağız Namazda kılacak mıyız? Namazı camide kılacağız Önce ziyareti yapalım Anne <gülüyor> uzakta kalmayın öyle canlanın biraz Geliyoruz Ne kadar da kalabalık her gün böyle mi acaba? Baba Eyüp Sultan kim? Peygamberimizin nasıl arkadaşı yani Gel oğlum bu sorunun cevabını Hoca efendiye soralım ne dersin Senin arkadaşın mı Evet daha önceden tanışırdık Bu camiden emekli oldu Gel bak orada Selamünaleyküm. aleyküm Aleyküm selam hoş geldiniz <gülüyor> hoş bulduk. Hocam bu delikanların bazı soruları var Bize yardımcı olur musunuz Hay hay buyurun sor bakalım yavrum Hadi yavrum sor sor ol sıkılma Şey ben şeyi soracaktım Eyüp Sultan peygamberimizin arkadaşıymış da... Evet yavrum... Ancak onun adı Eyüp Sultan değil... Ebu Eyüp Sultan... Hazreti Peygamberin Medine'deki akrabalarındandır... Akabe biatlarında Müslüman olmuştur... Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edince... Ebu Eyyüp'ün evinde yedi ay kadar misafir kalmış... Daha sonra da... Zaman zaman Hazreti Peygamber'e ve arkadaşlarına yemekler verilmiş... Samimi bir Müslüman. Peygamberimizin İstanbul'la ilgili bir hadisi var. İstanbul bir gün mutlaka fethedilecek. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Onu fetheden asker ne güzel asker. Maşallah bak ablam biliyor. Onu ben de biliyorum. İşte bu hadis üzerine Müslümanlar birkaç kere İstanbul'u kuşatmış. Bu İslam ordularından biriyle Ebu Eyyub Hazretleri de İstanbul önlerine gelmiş. Yaşlı ve hastaymış. Yaşına ve hastalığına bakmadan Hazreti Peygamber'in müjdesine ulaşmak istiyormuş. Allah yolunda Allah için can vermek ne güzel bir şey değil mi? Şehit olmak yani. Evet Ebu Eyüp Hazretleri de burada şehit olmuş. Vasiyetinde beni surlara mümkün olduğu kadar yakın bir yere gömün demiş. Müslümanlar ertesi gün tabutunu almışlar. ...yaklaşabildikleri kadar surlara yaklaşmışlar... ...ve işte şu gördüğünüz türbenin bulunduğu yere gömmüşler. Ama burası surlara bayağı uzak. E, o zaman surların önünde hendekler varmış. Yukarılara usta okçular yerleştirilirmiş. Sonra savaş durumu. Demek o zaman ancak bu kadar yaklaşabilmek mümkün olmuş. Bu türbeyi o zaman mı yapmışlar? Yok, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra yapmışlar. Kabrin yerini zamanın evliyasından... Akşemsettin Hazretleri keşfetmiş Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Türbe ve cami yapılmış Peki bu ağaç ne Bu ihtiyar ağaç mı Çınar ağacı ee, Akşemsettin kabri bulunca işaret olsun diye bu çınarı buraya dikmiş Şimdi bu ağaç ta o zamandan mı kalmış Evet ya Aa, Burada çeşmeler de var baba Hoca efendiye teşekkür etmeyecek misin oğlum Teşekkür ederim amca e, Ama anlatacaklarım daha bitmedi Baba Gel burada kuyu var Allah razı olsun hocam Çocukluk işte izninizle Tabi buyurun Allah cümlemizden razı olsun Baba babaannem yok İçerde kızım gel biz de girelim Baba Kardeşini de al gel olur mu kızım Peki baba Efendimiz'i yedi ay evinde misafir etmiş. Ebu Eyyub'un evi iki katlıymış. Peygamberimiz gelen giden çok olur diye alt katta kalmak istemiş. Fakat Ebu Eyyub'la hanımı hiç rahat edememişler. Sabaha kadar uyuyamamışlar. Gece nasılsa döşemeye su dökülüvermiş. Aşağı sızar da Efendimiz'i rahatsız eder diye o suyu nasıl telaşla toplamışlar anlatamam. Sonunda Peygamberimiz Ebu Eyyub'u incitmemek için üst kata çıkmayı kabul etmiş. Böyle açıklanınca insan daha iyi anlıyor baba Şimdi Ebu Eyüp hazretlerini daha bir başka seviyorum sanki Bunları babaannem anlatmıştı ama ben bugün daha iyi fark ettim Aşk olsun babaanne ablama anlatmışsın Sana da anlatırım oğlum Kitaplardan da okuruz Sen kitaplardan oku babaannem bana anlatacak Babaanne Buyur yavrum Hemen başlayalım mı? <Gülüyor> Hadi benim güzel adam şu torunlarının derdine derman ver Torun baldan tatlı oğlum İnsan evladını sever ama Evladının evladını daha çok seviyor biliyor musun? Allah nasip ederse zaman içinde öğreneceğim Benim çocuklarım sana torun olur baba utanmaz Aa, Nasipse olur kızım senin de olur kardeşinin de Ama babaanne Aileler soylar böyle çoğalıyor büyüyor kızım Ebu Eyüp hazretlerinden söz edecektik değil mi? Hı. Ne dedi hoca efendi? Eyüp sultan değil Ebu Eyüp de dediğimi. Ebu Eyüp ne demek biliyor musunuz? Galiba Eyüp'ün babası demek. Evet. O şimdi burada yatan Eyüp Sultan değil de onun babası mı yani? Acele ediyorsun oğlum biraz sabret öğreneceksin. Bizim Eyüp Sultan olarak bildiğimiz büyük insanın künyesi Ebu Eyüp. Eyüp isimli bir oğlu varmış. Bu sebeple kendisine Eyüb'ün babası demişler. Asıl adı Halit. Babasının adı Zeyt. Medine'deki Hazreç kabilesinin önemli kollarından Neccaroğulları hanedanının reisiydi. Şeceresi incelenirse birkaç kuşak öncesinde nesebi peygamberimizin nesebiyle birleşir. Annesinin adı Hint. O da Hazreti peygamberin yakınlarından. Ama akraba evliliği zararlı değil mi? O ayrı mesele. Çok yakın akrabalık o. Hicretten iki yıl önce Mekke'ye gelerek Akabe'de Hazreti Peygamber'le görüşmüş. Müslüman olmuş. Medine'li ilk Müslümanlardan yani. Babaanne, Heh. Akabe ne demek? Mekke yakınlarında bir yer adı. Hazreti Peygamberimiz özellikle hac mevsiminde Mekke dışına çıkarak... ...çevre kabilelerden gelenlerle sohbet eder, onları İslam'a davet ederdi. Bu sohbetlerinden birinde Peygamberimiz Medine'li altı kişiyi İslam'a davet etmiş... Onlar da Müslümanlığı kabul etmişlerdi. Peygamberliğin 12. yılında Medine'den gelen 12 Müslüman... ...Akabe denilen bu yerde peygamberimize biat ettiler. Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak... ...zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, iftiradan kaçınmak... ...doğru olan her işte peygambere kesin itaat etmek hususunda... ...yemin verdiler. Biat yemin etmek mi olur? Daha doğrusu ne demek? Biat... İyi harfi uzun yani. Bağlılığını, itimadını bildirmek demek. Birisinin hakemliğini, hükümranlığını yani reisliğini kabul etmek. El tutarak bağlılığını açıklamak. Devlet kurmakta diyebilir miyiz baba? Bir bakıma öyle. Çünkü ilk İslam devleti ikinci akabe kurulmuştur. Hmm. Az önce babanız da söyledi. Gerçekten ikinci akabe biyatında Medine'den gelen 75 Müslümana peygamberimiz... Kadınlarınızı ve çocuklarınızı Nasıl koruyorsanız Beni de öyle korumak üzere Size elimi veriyorum demişti Onlar da evet Seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederiz ki Himayemiz altındakileri nasıl koruyorsak Seni de öyle korumaya and içeriz dediler Ve peygamberimizin elini tutarak Bağlılıklarını bildirdiler Eyüp Sultan hangisinde bulunmuş aa, aa, Bak gene Eyüp Sultan dedin Hazreti Halit veya Ebu Eyüp de evladım. Evet, Ebu Eyüp hazretleri ikinci akabe biyatında bulunmuş. Akabe biyatlarından sonra Müslümanlık Medine'de hızla yayıldı. Medine Yahudilerinin çeşitli fitnelerle birbirine düşürdüğü Es ve Hazreç kabileleri arasında barış yapıldı. Es ve Hazreç kabileleri kardeş oldular. Eski kırgınlıkları unuttular. Zaten bu eski iki kabile kardeşti. Haris'in iki oğlu olan Hazreç ve Evsin çoğalan soylarıydı yani E bu Eyüp Hazreç kabilesinden Necer oğullarının reisi Necer oğulları aynı zamanda peygamberimizin dayısı oluyor Peygamberimizin annesi Medineli mi? Evet oğlum Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesi de Medineli Yani dedesinin de dayıları oluyor kendi dayıları da Evet son durak ...bundan sonrasına evde devam ederiz hadi bakalım. A -a, a -a, hoş geldiniz. Ne çabuk geldiniz anne. <gülüyor> Doğrusu biz de anlamadık nasıl gidip geldiğimizi. Sen Eyüp Sultan'ın gerçek kadını biliyor musun anne? Bilir tabii. Bak yine karışıyorsun. Birbirinizle uğraşmasanız olmaz mı? Anlat bakalım oğlum. Anlaşılan bugün bir hayli yeni şeyler öğrendiniz. Hem de çok anneni sizin için ne büyük bir nimet değil mi çocuklar? Evde bir büyüğün bulunması ne güzel bir imkan. Sorma anne bilgi kutusu mübarek. <gülüyor> o kadar da büyütmeyin canım. Karnınız acıkmıştır. Ben hemen sofrayı hazırlayayım. Babaanne, peygamberimiz neden Mekke'den Medine'ye gitmiş? Allah emrettiği için yavrum. Akabe biatlarından sonra Müslümanlık Medine'de daha hızlı yayılmış. Bu arada Mekkeli müşrikler kendi geleceklerinden korkmaya başlamışlar. Müslümanlar için Mekke'de çok zor günler geçmiş değil mi babacığım? Daha zoru akabe biatlarından sonra olmuş. Peygamberimizi öldürmeye karar vermişler. Her kabileden birer cani seçilecek, hepsi birden saldıracak... ...dolayısıyla kan davası çıkmasına da fırsat verilmeyecek... Müşriklerin pusuya yattığı gece... ...Allah'tan emir gelmiş... ...ve gece yarısı... ...Hazreti Ebubekirle ile peygamberimiz... ...Sevr Dağı'na gitmişler... ...Sevr Dağı'ndaki mağarada birkaç gün kalmışlar... ...biliyor musunuz? Biliyorum... Ya. ...Hazreti Peygamber ile yol arkadaşı... ...Sevr Dağı'na sığındılar... ...Sevr Dağı mutlu bir suskunluk içindeydi... ...baharında... ...nur güneşini saklıyordu... ...Sevr Dağı dost kucağıydı... ...yüksek başıyla çevreyi gözlüyor... Adeta titriyordu Hazreti Ebu Bekir'in oğluyla kızı deve gidiyorlardı oralarda Koyun gidiyorlardı Mekke'de olup bitenlere haber veriyorlardı Mekkeli müşrikler o gece vakti peygamberimizin evine saldırdıklarında Efendimizin yatağında Hazreti Ali'yi buldular Kudurdular Peygamberimizin başına ödül koydular Ölü veya diri yakalayana yüz deve vereceklerdi İpini koparan çöllere düştü Saklandıkları mağaranın ağzına kadar gelen düşmana örümcekle güvercin kale yapmıştı. Ha hatırladım. Güvercin yuva yapıp yumurtlamıştı Bilmiyorum. değil mi? Örümcek ağa esasen zayıf bir şey ama orada kale olmuştu. Göremediler bulamadılar. Kaybolduklarını yaydılar. de yürekler kıpır kıpırdı. Kızgın kumlar mübarek ayakları öpüyor. Rüzgarlar güllerin gülünü okşuyorlardı. Tatlı bir gül kokusu yayılıyordu dalga dalga. Hırs dolu gönülleri eritiyor, peşi sıra sürüklüyordu. Yakalamak için gelenler kapılıp kalıyordu. Süraka bir anda değişmişti. Medine yolunda ordu kuruldu. Hazreti Peygamber sancak açmıştı. Ve Medine o günü bir kere yaşadı. Sadece Medine yaşadı. Bütün Müslümanlar yollara dökülmüştü. Öyle güzel bir gündü ki... ...o gün Medineli kızların, erkeklerin... Refler çalarak söylediği bir ezgi hala gönüllerdedir. O gün peygamberimizin bindiği deve Ebu Eyyub'un evine en yakın arsaya çökmüş. Hazreti peygamber inşallah konağımız burasıdır diyerek Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Bütün Medineliler Hazreti peygamberi misafir etmek istemiş. O ise kimse kırılmasın diye... ...demem gideceği yere bilir... ...nerede çökerse orada kalayım demişti... ...herkes buna razı oldu... ...ne güzel ne tatlı bir çözüm bulmuş... ...böyle güzel güzel anlatınca ben de işimi unuttum... ...meyve getirecektim size... ...üzülme canım fazla gecikmiş sayılmazsın... Yeriz değil mi çocuklar... ...yine sonra nasıl olmuş... ...annemin anlattıkları onlara daha tatlı ya. geldi... <gülüyor> ...peygamber efendimiz... ...Mescid-i Nebevi tamamlanıncaya kadar... Yani yaklaşık yedi ay Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kaldı. Yedi ay az zaman değil. Neredeyse bir öğrenim yılı. Mescidi Nebeve ile Ebu Eyyub'un evi birbirine çok mu yakın? Evet yavrum evet. Peygamberimiz devesinin çöktüğü arsayı satın almış. Evini ve mescidi oraya yapmışlardı. Çok yakın yani. Hadi gelin biraz da kitap okuyalım olur mu? Ben okurum neneciğim. Oğlum. Oğlum zahmet olmazsa şu kütüphanenin üst tarafında... ...yan duran kitabı verir misin? <gülüyor> zahmet ne demek anne zevkle veririm. <gülüyor> Şuradan oku bakalım yavrum. Hmm. Hazreti Ebu Eyyub diyor ki... ...Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...Mekke'den Medine'ye hicret buyurdukları vakit... ...Allah'tan aldığı emirlerle bizim annemizi şereflendirdiler. Yanında Zeydüb Nuharis'e de vardı... Ben evimin üst katını teklif ettiğim ise de var ya alem efendimiz gelen giden ziyaretçilere kolay olur diyerek al katı tercih ettiler. Eşimle gece yatmak için üst kata çıktık. Fakat bir türlü içimiz rahat etmiyordu. Kendi kendimize bu yaptığımız edebe uygun değil dedik. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize vayı getireceği için onun üst katta bulunması daha uygundur. Ayrıca biz üstte dolaşacağız, yatıp kalkacağız, toz toprak dökeceğiz. Dolayısıyla efendimizi rahatsız edeceğiz. Biz neden düşünemedik diyerek bütün gece ağladık. Sabah olunca durumu peygamberimize anlattık. Israrımız üzerinde rahif ve rahim olan efendimiz derhal evimizin üst katına teşrif buyurdular. Dilleri çok ağır değil herhalde değil mi oğlum? Yani anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor. Ablam da anlayabiliyorsa. <gülüyor> Biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacir, Medine'de onlara yardım eden Medineli Müslümanlara da ensar deniliyordu. Medineli Müslümanlar mallarının yarısını, evlerinin yarısını Mekke'den göç eden Müslüman kardeşlerine vermişlerdi. Ne müthiş bir kardeşlik değil mi? Öyle bir toplum elbet başarılı olur. Asıl diyeceğim şuydu. Medine'li Müslümanlar Resulü Kibriya Efendimiz Ebu Eyyub'un evinde bulunduğu yedi ay müddetince sabahlara kadar silahla nöbet beklemişlerdi Ben de o zaman dünyaya gelseydim orada nöbet tutsaydım ne güzel olurdu O imkan kaybolmuş değil oğlum Müslüman için aynı şerefi kazanmak her zaman mümkündür ya, Bakın aklıma geldi O zamanlar Medine'de Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam diye biri vardı ...Ebu Eyüp el-Ensari'nin evinde peygamberimizi ziyaret etmişti. Efendimizin mübarek yüzüne dikkatle bakınca... ...vallahi bu yüz yalancı yüzü değildir demiş. Müslüman olmuştu. Eshabın ileri gelenlerinden biri oldu Abdullah ibn Selam. Yahudilerin onu nasıl yalanladığını da anlatmayacak mısın anne? Nasıl olmuştu? Ee, hani Abdullah ibn Selam efendimize... ...şimdi benim Müslüman olduğumu kimseye söylemeden... ...Medine Yahudilerine sorun bakalım... ...beni nasıl bildiklerini söyleyecekler demişti. Aa, ha, tamam, tamam, hatırladım, hatırladım. Onun üzerine Medine Yahudilerinin reislerine sormuşlardı. Abdullah İbni Selam kimdir demişlerdi. Yahudi reisleri nasıl övdüler, nasıl övdüler. O bizim en değerli alimlerimizdendir, çok güzel bir insandır, doğrudur, dürüsttür... ...kendisiyle iftar ederiz dediler. Hazreti Peygamber peki bu aliminizin güzel bulup yaptığını siz de yapar mısınız dedi. Yaparız dediler. Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu söyleyince de hemen lafı değiştirdiler. Biraz önce son derece doğru dedikleri alimlerine yalancı verdiler. Dönekler ya. insan tutarlı olmalı değil mi baba? Bazıları öyledir kızım. O zaman hakikat ne oluyor? ...hakikat onların çıkarlarına göre değişiyor. Sonra da Efendimiz'e bir yığın düşmanlık ediyorlar. Peygamberlerini bile yalanlamışlar. Medine'li Müslümanlarsa Mekke'den gelen Müslümanlarla... ...peygamberimizi bağırlarına basıyorlar. Ensar-ı Kiram Hazretleri her gün Ebu Eyyub'in evine... ...nöbetle takım takım sofra getiriyorlardı. Bu sofralar Efendimiz kendi evine çıkıncaya kadar... ...aralıksız devam etmiş. Peygamberimizi ziyarete gelen giden de çok oluyormuş anne... Efendimizin yanına nöbetleşe girip çıkıyorlarmış. Çevredeki kabilelerden duyanlar geliyor. Kısa bir sohbetin ardından Müslüman oluyorlarmış. Ya, demek Ebu Eyyub'un evi büyük hizmet vermiş. Rabbim bizim evlerimizi de Allah davasında Ebu Eyyub'un evi gibi yapsın. Amin. Ne güzel olur. Ben de gelenlere hizmet ederim. Bereket olur yavrum. Bereket olur. Gene Ebu Eyyub radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, hicretin ilk günlerinden bir gün... Efendimiz için yemek hazırlamıştım. Ancak ikimize yeterdi, diyor. Fakat Fahri Alem Hazretleri, ey Ebu Eyüp, Ensardan 30 kişi davet et de gelsinler, bu yemekten yesinler dedi. Gittim 30 kişiyi davet ettim ama bir yandan da telaşa düştüm. İki kişilik yemek otuz kişiye nasıl yetecekti? Mucize olacak değil mi babaanne? Misafirler gelmişler Bütün gelenler karınlarını doyurdukları halde Yemek eksilmemiş Demedin mi mucize işte Oğlum babaannenin sözünü kesme Dokun seni Dokunma yavruma dokunma Heyecanından öyle yapıyor Olsun zararı yok Heh, ee, Ne diyordum 30 kişi karınlarını doyurmuş Hı. yemek eksilmemiş dedin babaanne Sen konuşmasan olmaz sanki Devam et babaanneciğim Peygamberimiz git daha 60 kişi çağır demiş Onlar da doyup gitmişler bu sefer yetmiş kişi davet etmesini istemiş. Ebu Eyüp davet etmiş. Gene yemek eksilmemiş. Son olarak yirmi kişi emretmiş. Onlar da gelmiş. Doymuş gitmişler. Ebu Eyüp bu bereketi gözlerimizle gördük diyor. Görenlerin hepsinin imanı arttı. Resulullah'a her zaman her yerde yardım edeceklerine söz verdiler diyor. Önce otuz, arkasından yetmiş daha yüz. Arkasından yetmiş değil altmış... 160 daha 160. Son gelen 20'i de eklersek 180 kişi iki kişilik yemekle doymuşlar. <gülüyor> Mucizeler öyledir yavrum. Allah'ın gücü her şeye yeter. Yoktan var eden vara öylesine çok kolay bereketlendirir. Allah'ın lütfu karşısında hesaplar altüst olur. Allah'la beraber olanın her şeye gücü yeter değil mi babaanne? Aa, evet oğlum evet. Onun için Allah için yaptığımız işlere az gözüyle bakmayalım. Allah onu bereketlendirir. Yeter ki biz imkanlarımızı, gücümüzü Allah için kullanalım. Gerisi kolay. Ha. Babanız nereye gitti? Buradayım anne. <gülüyor> Abdest aldım da. Yatsıyı cemaatle kılalım mı? Tamam, babam imam olur, ben de müezzinlik yaparım. Ha, hazırlanalım öyleyse. Allah kabul etsin. Ne güzel oldu. Annem daha evlenmeden önce nasihat etmişti biliyor musun? Evinde namaz kılarsan cemaatle kılarsınız demişti. Sen imam olursun demişti. İşte Allah bugünleri de gösterdi. Cemaatle lütfetti elhamdülillah. Babaanne mihmandar ne demek? Ebu Eyüp hazretleri için mihmandar Resulullah da denir. Ondan sordun herhalde. Evet. Mihmandar misafire hizmet eden. ...yardım eden, misafiri ağırlayan demektir. Tamam anladım. Ebu Eyüp Sultan peygamberimizi misafir edip ağırladığı için öyle demişler. Aferin sana. İzin verirseniz ben biraz kitap okuyacağım. Sen işine bak oğlum. Biz biraz daha konuşup sonra yatarız. İnsan bilmediğinin düşmanı olurmuş anne. Bilmediğini bildikçe, tanıdıkça severmiş. Ebu Eyüp'e anlattıkça, öğrendikçe muhabbetimiz artıyor ziyarete gitmediğime pişman olduğumu söylesem inanır mısınız? Önümüzdeki hafta seni de götürürüz anne. Biz gene az önce okuduğumuz kitaba devam edelim mi? Ama bu defa kızım okusun. Ben yatıyorum öyleyse. Gel gel tamam. <gülüyor> Al sen oku. Hemen kızma öyle. Al. Nerede kalmıştık? Çok bereketli bir ziyafet diyor. Tamam oradan oku bakayım. Ha. Ben de dinleyebilir miyim? Tabii kızım tabii. Gel boş ver. Bulaşıkları sonra da yıkarsın. Çok bereketli bir ziyafet daha... Abdullah İbni Abbas'tan rivayet olunmuştur. Çok sıcak bir günde öğle üzeri Ebu Bekir Efendimiz mescid Şerif'e çıkmıştı. Sıddık hazretlerini Hazreti Ömer takip etti. Hazreti Ebu Bekir'i görünce bu kuşluk vaktinde niçin evinden çıktı diye sordu. Sıddık-ı Azam çok acıktım dedi. Hazreti Ömer vallahi ben de senin gibiyim dedi. Her ikisi de evlerinde karınlarını doyuracak bir şey bulamamışlardı. O sırada peygamber efendimiz de geliverdi. Bu saatte evlerinizden niçin çıktınız buyurdu. Onlar da ey Allah'ın Resulü doğrusu her ikimiz de evlerinizde karınımızı doyuracak bir şey bulamadığımız için çıktık dediler. Peygamber efendimiz Ebu Bekir ve Ömer ile beraber Ebu Eyyub Erlensari'nin kapısına geldiler. Ebu Eyyub her zaman peygamber efendimiz için süt veya yemek hazırlar saklardı. O gün peygamberimiz mutat olan vaktinde teşrif buyurmadığı için Hazırladığı yemeği çocuklarına yedirmiş, kendisi de hurma bahçesinde çalışmaya gitmişti. Ümmü Eyüp Fatıma radıyallahu anh'a kapıyı açtı, efendimizle arkadaşlarını karşıladı. Peygamber efendimiz Ümmü Eyüp'e ''Ebu Eyüp nerede?'' diye sorarken Hazreti Halit koşarak geldi ve ''Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlarınızla beraber safa getirdiniz ey Allah'ın Resulü'' dedi. Ah, ''Beyefendinin uykusu geldi galiba. Hanımefendinin uykusu geldi herhalde de onu söylemek istiyor.'' Ebu Eyüp özür diledikten sonra hemen bahçeye koşup bir salkım hurma getirdi. Salkımda hem yeşil hem olgun hem de kuru hurma vardı. Ebu Eyüp, ey Allah'ın Resulü hangisinden isterseniz buyurun ben sizin için et keseceğim dedi. Efendimiz sakın sütlü bir hayvan kesme buyurdu. Ebu Eyüp gitti bir oğlak alıp kesti. Ümmü Eyüp hemen etin yarısını soyuş yaptı yarısını da kızarttı. Sıcak ekmek hazırladı. Ebu Eyüp sofraya getirdi ve ekmeklerin üzerine etleri koyup buyurun ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine peygamberimiz ey Ebu Eyüp bu ekmek ile etten birer parça al kızın Fatma'ya götür. Nece zamandan beri Fatma bu yemeği yememiştir dedi. Ebu Eyüp isteneni hemen yaptı ve döndü geldi. Hep beraber sofraya oturdular yiyip doydular. İkinciyi esnedin. İstersen biraz da ben okuyayım yoruldun. Peki madem al oku. Bunun üzerine peygamber efendimiz şöyle buyurdu. Bütün bu nimetler, ekmek, et, hurma ne güzel, bu nimetler şükür ister diyerek mübarek gözlerimden yaşlar süzüldü ve ağladı. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bu nimetler yüzünden yarın kıyamet gününde hesaba çekileceksiniz buyurdu. Ancak bu hayatta siz böyle nimetlere kavuşursanız elinizi o nimete uzattığınız zaman Bismillah deyin. Doyduğunuz zaman da elhamdülillah diyerek Cenab-ı Hakk'a şükür ve dua ediniz. Zira Allah'ın verdiği rızık bu sebeple size yeter buyurdu. Ben hep diyorum babaanneciğim. Aferin oğlum.